Çocuk deyip geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de Radyonuz Burç Efendi. Efendim merhabalar. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyin programından sesimizin ulaştığı herkese, her bir anne babaya, her bir çocukla içli dışlı olan herkese ve gönlünde sıcacık çocuk sevgisi bulunan yahut da çocuğumu nasıl terbiye edeceğim, nasıl yetiştireceğim, nasıl eğiteceğim diye telaş yaşayan, onun için değişik kanallardan bilgi toparlamaya çalışan tüm herkese selamlarımla birlikte çocuk deyip geçmeyine başlamak istiyorum. Efendim dünkü programımızda ezilen çocuklardan bahsetmiştik, bir dinleyicimizin çocuğunun, Öğretmenleri tarafından nasıl hırpalandığı ve yıprandığı ile alakalı bir mesaj okumuştuk. Anne mesajının içerisinde çocuğunun sınıf içerisinde nasıl cezalandırıldığını öğretmen tarafından, sınıftan nasıl atıldığını, bir başka sınıfa gönderildiğini, bir başka sınıfta da öğretmenin o çocuğu bu sefer tek ayak üstünde sınıfın karşısında beklettiğini ve bir başka öğretmenin çocuğunun saçlarını yolarak, çekerek onu adam etmeye ve bir şeyler öğretmeye çalıştığını anne yazmıştı mesajının içerisinde. Ve eşiyle de bu konuyu konuştuğunda öğretmenin işine karışma o sınıfın içerisinde disiplini böyle sağlıyor ise sağlasın diye karşılık alınca anne son belki de çare olarak bize yazdı. Hocam bu doğru mu yanlış mı düşünüyorum acaba çocuğum şu anda doğru ellerde mi diye söylediğinde biz de dedik ki efendim yanlış ellerde. Öyle öğretmenlik olmaz demiştik. Çocuğun ruhundan anlamayan bir insanın öğretmen olmaması lazım geldiğini söylemiştik. Ve belki de birazcık duygusal davranarak terazinin kefesinde dengeyi kaçırarak çocuk dünyasını birazcık daha böyle arkamıza alarak onların önünde kollarımızı siper ederek yahu yapmayın demeye çalışmıştık. Şu çocukları eze eze. Bakın geçmiş dönemlerde ezile ezile gelen çocuklarla bugün hastalıklı bir toplum oluştu demeye çalışmıştık. Ve şu anda o hastalıklı toplumdan dolayı bakın geceleri sokağa çıkamıyorsunuz, çocukları sokağa gönderemiyorsunuz. Ve bu toplumun şu halinden dolayı gazetelerin üçüncü sayfaları özel haberlere dönüşmüş vaziyette. Annesini döven, babasını kesen, kız arkadaşını testereyle kesen. İnsan kılıklı birçok insanlık dışı cinayetlerle, insanlık dışı birçok olaylarla karşılaştığımızı e, görüyorsunuz işte. Neden? E, çocuk çocukluk yıllarında insan olmayı öğrenemez ise, kendisine nasıl insan gibi muamele edilmesi gerektiğiyle karşılaşmadığı ise, sadece itilerek, kakılarak, dışlanılarak geçirmişse günlerini ve insan olmanın keyfini daha çocukluk yıllarında tadamadığı ise, bu gerek evde olabilir veya evin dışında ikincil adres olan öğretmenlerin elinde olabilir. O takdirde böyle bir çocuktan insan gibi size muamele etmesini, insan gibi davranmasını bekleyemezsiniz demeye çalışmıştık. Ve o günkü yani dünkü programımızdan sonra yoğun bir mesaj trafiği ile de karşılaştık. Öğretmenler, hassas öğretmenler, değerli öğretmenler... Konunun hassasiyetine vurgu yapan öğretmenlerden gelen mesajlarımız beni ziyadesiyle memnun etti. Efendim ben bugün o mesajlarla birlikte programımızın işte çocukların şiddet ortamında veya öğretmen elindeyken öğretmen hassasiyeti taşımayan bir insanın elinde ne hale gelebileceği ile alakalı benim değil öğretmenlerin de hassasiyetini taşıyan bir iki mesajla birlikte e-mail ile birlikte programımıza başlamak istiyorum. Efendim Dinleyicimiz şöyle diyor. Hocam ben de bir öğretmenim. Öğretmenlik maalesef çocuk üzerinde baskı oluşturarak bir şey öğretmeye dönüştü. İş yükü çok, müfredat ağır, veli ilgisiz. Ama bunların hiçbirisi bir çocuğun saçlarından tutularak, yolunarak disiplin etmeye bahane olmaz. Ama yapılan işin ne kadar da zor olduğunu belirtmek için bunları söylüyorum. Programlarınızı yeni keşfettim ve heyecanla bir haftayı bekliyorum. Çevremde de sizi dinleyenlerle karşılaşınca çok seviniyorum. Aynı hassasiyeti paylaşacağım insanları gördükçe çocuğa bakışım daha da değişti diyor bir değerli öğretmenimiz. Evet, öğretmenin iş yükü çok olmaması lazım. Öğretmen veliyle iş birliği yapması lazım, yapabilmesi lazım. Efendim öğretmen de incitilmemesi lazım. Bir öğretmene öğretmen muamelesi göstermek lazım. Ama bunları yaşamıyor diye bir öğretmen çocuğun saçlarını yolamaz. Çocukla sınıfın içerisinde boğaz boğaza gelemez, yakasından tutup duvara yapıştıramaz. Böyle bir şey yok. Efendim öğretmenlik maaş karşılığında yapılan bir iş değildir. Bir sevda işidir. Eğer o, o sevdanız yok ise... O takdirde neden siz el alemin çocuklarıyla karşı karşıya geliyorsunuz? Neden siz o çocukların karşısında dev onları ürkütmeye çalışıyorsunuz? Bir şeyler öğretmeye çalışacağım derken çocuğun ruhunu bozmaya çalışıyorsunuz. Maaşlı yapılan bir şey değildir öğretmenlik. İnanıyorum ki günün birinde o ÖSS, ÖYS, üniversite sınavları artık nasıl oluyorsa şu anda çok bilmiyorum. O sınavlar sisteminin içerisinde öğretmenlik bir Puan türünden üniversiteyi kazanıp dört yıllık ödevleri teslim ettikten sonra eline diploma alınarak yapılan bir meslek olmaktan çıkacak öğretmenlik. Öğretmenlik aynı sanat fakültelerinde olduğu gibi, sanat akademilerinde olduğu gibi belli becerileri sahip kişilerin ancak seçilerek alındığı gibi. Ben inanıyorum ki öğretmenlik sadece mekanik bir testten geçirilerek yüzlerce onlarca... Efendim tercihin arasından seçilmiş hasbel kader olmuş bir meslek olmaktan değil hayır belli hassasiyeti insan ruhunda belli hassasiyeti taşıyan kişilerin ön elemesiyle gerçekleştirilecek bir mesleğe dönüşecektir. Maalesef ama İnsanlık o tarafa doğru giderken bu tarafta kalan insanlık da bu tarafta yetişen çocuklar da işte böyle bir tarafları hırpalanmış, bir tarafları çizilmiş, bir tarafları dişlerini sıkmış, öfke nöbetleri geçiren çocuklar halinde yarınki toplumu oluşturmaya doğru da gidecek. Biliyorum birçok öğretmen şu anda benim şu hassasiyetimi aynı şekliyle taşıyor. Ama maalesef çocuk yetiştirmeyi, çocuğa bir şeyler öğretmeyi, Efendim disiplin adı altında neyse o disiplin Albukü disiplin dediğimiz şey iç disiplindir. Dış disiplin değildir. İç disiplin oluşmadan çocuğa bir şeyler öğretmeye çalışan işte etrafımızda çocukları hırpalayan birçok öğretmen maalesef şu anda belki benim sözlerimde çok tesir etmiyordur. Ama inanıyorum ki veliler bu konuda hassas oldukça efendim idareciler bu konuda hassas oldukça çocukları Hırpalayan öğretmenlerle karşı karşıya gelerek "Ya o hocam sen ne yapıyorsun benim çocuğumun? Neden yakasından tutup duvara yapıştırıyorsun? Var mı böyle bir elinde yetki?" diyen anne babalar çoğalmadıkça efendim bu toplumdaki bu hassasiyetler, bu toplumdaki bu yapı, garabe yapı devam edecektir. Bu şefende çocuk deyip geçmeyine sorularınız için bu yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim bir başka öğretmenimiz şöyle bir mesaj göndermiş. ''Ben Çanakkale'de öğretmenim. Sizin programınızı internetten dinliyorum. Öğrenci velilerime tavsiye ettim. Çünkü ben çok zorlanıyorum. Veliler çocuklarıyla fazla ilgilenmiyorlar. Dizileri hiç kaçırmıyorlar. Veli toplantılarına gelmiyorlar. Zaman buldukça ben evlerinde öğrencilerimi ziyaret ediyorum. Öğretmenimiz diyor ki ''Çok zorlanıyorum.'' diyor. ''Veliler çocuklarıyla fazla ilgilenmiyor.'' İşte ne olur diyorum, şu programları bir yaygınlaştıralım. Yani şu sesimin ulaştığı yerler lütfen komşularınıza doğru ve etrafınıza doğru yaygınlaşsın. Nasıl ki dinleyicilerimiz diyor ki radyo terapisine dönüştü artık ikinci çocuk, üçüncü çocuk düşünmeye başladık. Çocuk sevgisini, çocuk dünyasını tanımaya başladıkça işte o takdirde velilere bir hitap edebilme fırsatı olsun. Veliler acaba dünyaya getirdikleri çocukları neden terk ediyorlar Dizilerin karşısına oturtturuyorlar. Dizilerde çocuk ruhunu zarar veren birçok şeyle neden çocukların ruhunu bozuyorlar? Ve ondan sonra da uzman desteği alamak için sağa sola aman yandım diye koşuyorlar. Evet öğretmenimiz diyor ki dizileri kaçırmayan veliler veli toplantısına gelmiyorlar. Ama tabi bunların hiçbir tanesi bir öğretmen için bahane olamaz. Çocuğun saçını çekmek için yakasından tutup duvara yapıştırmak için bahane olamaz Zaten bahane olarak da yazmamış dinleyicimiz. Ama örneğin bir okul düşünün. Koridorunda öğretmen yürürken çocuklar sağa sola doğru kaçışıyor. Duvarların dibinden yürüyerek geçiyor. Öğretmen elini arkasına koymuş. O koridorun içerisinde erkeksi tavrıyla büyük yetişkin erkek olan bir öğretmen erkeksi tavrıyla çocuklara öyle bir bakıyor ki çocuklar duvarlara yapışmış olarak koridorlarda yürüyor. Şimdi... Bu hal insan ruhunu bozan bir haldir. Daha önceki programlarımızda da ifade etmeye çalıştım. Yahu ne olur doğal olmuş olsak. Yani insanları korkutarak, duvarlara sindirerek, duvarlarda yürüterek işte eğitim olmaz. Eğitim gönül işidir. Önce çocuk gönül kapısını açacak. Kime? Öğretmene. Ne diyecek? Buyur hocam diyecek. Şu anda saltanat senin... Üfür ruhuma üfüreceğin şeyleri ve de ben de bunu sindire sindire özümseyim diyecek. E çocuğa bir bakıyorsunuz çocuk gönül kapısını kapatmayı bırakın. Bütün kapıları kapatıyor. Ha çocuğa önüne koyduğunuz imtihansız şeylerini yapar ona bir şey demiyorum. Verirsiniz cezayı bağırırsınız kızarsınız önüne koyduğu şeyleri yapar ezberler de hatta. 10 kıta değil, 100 kıtalık bir ezber metni verin ezberler. 100 kıtay boş verin, 1000 kıta verin, 1000 kıtayı ezberler. Bakın tarihte Sparta var. Sparta'da da çocuklara aynı bu şekilde davranılıyordu. Zorla, baskıyla işte asker yetiştirilmeye çalışılıyordu. Şimdi 100 kıtalık bir şiiri öğrenen çocuğa şimdi gururla bakılıyor, değil mi? Hani böyle aferin benim çocuğum yüz kıtayı birden ezberlendi bak amcası bak amcası oku bakayım kızım diye veya oku bakayım oğlum diye amcası da böyle hayretler içerisinde maşallah ne kadar da güzel ezberlemiş yüz kıtalık bir şiiri. Ama bakın Sparta'ya o dönemde hastalıklı insan yetiştiren bir toplum daha var işte Sparta bir çocuk aşağı yukarı askerlik dönemi gelinceye kadar 12 yaşına gelinceye kadar 64 bin dize ezberliyordu. Odessa destanını ezberliyordu. O devse destanı 64 bin dizeden oluşuyor. 64 bin dizeyi çocuklara ezberlettiriyor ve ondan sonra çocuklarla gurur duyuluyor idi. Günümüzde ne farkı var? 100 sayfalık metin ezberlemiş, 200 sayfalık test çözmüş, 500 sayfalık bilmem ne yapmış ama çocuğun kalbi kapalı, ruhu kapalı, vicdanı hissetmiyor Bakın çılgınlıklar yapıyor evin içerisinde. Matematik sorularını çözsene. Çocuk ruh bunalımı geçirmiş evin içerisinde kapıları yumrukluyor. Bunaldığının işaretini veriyor. Biz neyle meşgulüz? Efendim matematikten zayıf alsın ama çocuğun ruhu hastalanmasın. Çocuk eğer bir öğrenmenin keyfini yaşar ise... ...o takdirde sizin yüz tane matematik sorunuz ne? Bin tane matematik sorusu çocuğun ruhuna sığar... O küçücük kalbinin içerisine on binlerce şey sığar. Yeter ki ama o ruhu hazırlansın ilk önce. O iç dünyası hazırlansın önce. Burç Efendi çocuklayıp geçmeyene sorularınız için... Burç yazıp boşluk bırakarak 30-77'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Mesajlara devam edelim efendim. Sorulara devam edelim. Bir dinleyicimiz SMS ile şu mesajı göndermiş. Benim üç buçuk yaşında ve yedi buçuk yaşında kızlarım var. Büyük kızımı iki buçuk yaşında odasını ayırdım. Küçüğünü de altı aylıkken ablasının odasına aldım. Bir sakıncası olur mu diye sormuş dinleyicimiz. Efendim dünkü programda bahsetmeye çalıştım. Çocuklar aşağı yukarı üç dört yaşlarına kadar ruhsal embriyo dönemini yaşıyorlar. Yani annesine ruh hem bağlılar. Aynı anne karnında nasıl fiziken bağlı oldukları gibi simbiyotik ilişki yaşadıkları gibi anne karnında... Anneden doğduktan sonra da ruhen bağlılar, bir görünmez lastik gibi annelerine bağlıdırlar çocuklar. Çocuğun doğumu, gerçek doğumu 3 yaşından sonra olur, 4 yaşından sonra olur çocuğun gerçek doğumu. Çocuğun ondan önceki yaşamı doğmamıştır henüz daha çocuk, anneye bağımlıdır. Şimdi 6 aylık bir çocuğu annenin yanından uzaklaştırmak, çocuğun 5 aylıkken anne karnından alınarak küvezin içerisinde yetiştirmeye benzer. Yaşatabilirsiniz belki teknolojinin son imkanlarını kullanır belki yaşatabilirsiniz ama o çocuk o anne karnında geçiremediği sürenin acısını nasıl ki hastalıklarla veya bir takım sıkıntılarla size geri gösterecektir işte 6 aylık bir çocuğun da annenin yanından ayrılmış olması aynı derecede çocuğu bu şekliyle etkili olur çocuk 3 yaşında 4 yaşından önce anneden koparılmaması lazım. Ha, çalışmayla kopuyor hocam. Mecburuz. Bir şey diyemiyorum ben. Yani ben sadece şu anda e, çocuklarda görülen davranış bozukluklarından bahsetmeye çalışıyorum. Siz ekonomik problemden bahsediyorsunuz. İkisinin arasında sıkışmışsınız. Annelik mi, işte hayatın şartları mı? Orada benim çok bir sözüm yok. Bu çetende çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim bir sonraki dinleyicimizin mesajına bakalım. Hocam benim kızım 12 yaşında tek çocuk. Yalnız kalmaktan korkuyor. Sınavlara çalıştığı halde heyecan yapıyor. Bildiği halde unutuyor. Ne yapmalıyım demiş dinleyicimiz. Efendim tek çocuklar maalesef işte bir takım sıkıntılarla beraber yetişiyorlar. 12 yaşındaki bir insanın yanında kardeş duygusunu tatmamış olmaması tabii üzülecek bir şey. İşte kardeşi tadacak ki odasında kardeşle beraber onun nefesini duyarak yatacak, onun sesini duyarak cesaret alacak. Efendim ondan sonra hayata sıkıntısız bir şekilde başlayacak. Sınavlara çalıştığı halde çocuk eğer yapamıyorsa, beceremiyorsa iki türlü şeyden bahsedebiliriz. Acaba çocuğunuz zihnen dolu mu? Yani zihni çok fazla şeyle doluysa, dersin dışında başka şeylerle doluysa derse kendisini veremez, konsantre edemez. Bir. İkincisi eğer çocuğunuz sizin beklentileriniz veya işte öğretmenin veya çevrenin beklentileri, anne babanın beklentileri, amcanın beklentilerine altında ezilmiş ise, yanlış yapacağım korkusunu taşıyor ise o takdirde çocuk soruları çözemez. Şöyle bir örnek vereyim. 14 yaşında bir genç kızın sınav kaygısı var idi. Söylediği şey idi: Hocam metni okuyorum cevabı da aşık olarak doğrusunu biliyorum. Ama parmağım gidip aşıkkını işaretlemekte korkuyorum. Neden korkuyorsun? Yanlış yaparım diye. Neden yanlış yaparım diye korkuyorsun? İşte annem kızacak diye. Niye? İşte zayıf alırsam üzülecek diye. Şimdi böyle olunca annenin beklentisi çocuğun ruhunun içerisine sinince çocuk bildiği bir soruyu daha işaretlemekte tereddüt yaşıyor. O genç kız şunu söyledi arkasından da. Önce işaretliyorum doğruyu diyor. Kesin doğru olarak bildiğimi. Sonra ikinci, üçüncü soruya geçiyorum. Tekrar aklıma tereddüt geliyor. Acaba birincisi işaretlediğim şey doğru mu? Gidi bir kere daha okuyayım. Sonra tekrar okuyor. Sonra da diyor şunu yaşıyorum diyor sınav süresi bitiyor diyor. Yani bir soruyla o kadar çok meşgul oluyor, iki soruyla o kadar çok meşgul oluyor ki sınav süresi bitiyor. Ve bundan dolayı da derslerim hep zayıf. Çocuğu eğer kendi haline bırakır isek, çocuk öğrenmenin keyfini başkalarına bağımlı olmadan... Yapmanın keyfini yaşar ise o takdirde çocukla da sınav heyecanı kalmaz veya derslerinde başarısızlık diye bir şey kalmaz. Aklın yapısı öyle bir şeydir ki şimdi ona ne sunarsanız onu mutlaka alır. Eğer zihinsel bir engel yok ise çocukta o takdirde sizin söylediğinizi algılar çocuk. Allah öyle yaratmış. Ha, algılayamıyor o zaman başka bir şey düşünüyor şu anda. Ha, algılayamıyor acaba ne dediğinizi anlamıyor veya ne beklediğinizi anlamıyor ondan olabilir. Yapacağınız şey, sınav kaygısı olan çocuklarda özellikle yapılacak olan şey çok basit. Üzerinden çocuğun beklentileri kaldırmak. Şuna razı olabilmek. Yapsan da kızım sen benim kızımsın, yapamasan da kızım sen benim kızımsın. Telaşa kapılmaya gerek yok. Yeter ki zaman ayır ve dersine çalış. Ha yapamadın, olur kızım sen yine benim kızımsın. Seneye bir daha deneriz. Bu rahatlık çocuğun ruhunda olduktan sonra... O çocuğun hızını kesemezsiniz zaten. Burç Efendi, çocuk deyip geçmeyene sorularınız için bu yazıp boşluk bırakarak 30.77'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim bir sonraki dinleyicimizin söyle bir mesajı var. Hayırlı yayınlar 3 yaşında oğluma indigo çocuk tanısı konuldu. Biraz bilgi verir misiniz? Sizin indigo çocuk bilginizi öğrenebilir miyim? Demiş dinleyicimiz. Efendim... İndigo çocuk, ben öyle bizzat karşılaştığım bir şey değil, öyle bir şey olup olmadığının da işin açıkçası literatürden rastlamış değilim. Yani böyle bir tanım yok ama internette gördüğüm kadarıyla veya bu ve benzeri kanallardan zaman zaman karşılaştığım kadarıyla indigo çocuk hakkında şunları söyleyebilirim. Indigo çocuk diye tanımlanılan, etiketlenen çocuklar hakkında şunu söyleyebilirim. İşte doğduğunda özel olan çocuklar diye tanımlanıyor indigo çocuklar efendim ruhları özel olan çocuklar zihinleri özel olarak ve belli görevler için dünyaya gelmiş olan çocuklar diye tanımlanıyor yani bu türlü şeyleri ben çok öyle ciddiye almamaya çalışıyorum almıyorum. Yani özel bir görevle dünyaya gelmiş, işte zihni şöyleymiş, işte duyguları bunun için özelmiş, onun için bu yani uzaylı tarif eder gibi bir şey oluyor. Hayır öyle değil, ayaklarımız yere bassın. İşte 6 milyar şu anda dünyalı var, bu dünyalıların her birisi dünyalı yani. Efendim bunların değişik çocukluk döneminde belli gelişim dönemleri var. Her insan bu gelişim dönemleri yaşayarak gider, hiç kimse öyle belli bir ırkın özel temsilcisi, belli bir dinin özel temsilcisi, belli bir bilmem neyin özel temsilcisi olarak böyle daha çocukluk yıllarında etiketlenmesi o çocuk için ve o çocuğa bakan gözler için anne baba için çok hoş olduğunu düşünmüyorum. Çocuğunuz zeki ise eğer ki indigo çocuklar diye bahsedilen çocuklar arasında zeki çocuklar içerisinden seçilmeye çalışılıyor. Farklı yönlere de götürülebilir endişesi taşıdığım için ben bunları da söylüyorum. Yani çocuk indigo çocuk diye işte bu sefer. Alınıyor, Başka bir ruh atmosferine doğru çocuk sürükleniyor. Eğer çocuğunuz zeki ise zeki olan üstün yetenekli çocuklar ve üstün zekalı çocuklar diye adlandırılan çocuk okulları var. İlgilenilen yerler var. Onlarla işli dışlı olmanızı tavsiye ederim. Bu türlü şeyleri ben bilmiyorum işin açıkçası. Literatürde karşılaşmadım işin açıkçası. Bilimsel ayakları nedir hiç görmedim. Ders veriyorum derslerimin içerisinde hiç rastlamadım ama bir grup insan böyle şeylerle uğraşıyor onu bilmiyorum. bu efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. <gülüyor> Efendim mesajlarınız devam ediyor önümde. Ben bir sonraki mesaja geçmek istiyorum. 7 yaşında erkek olan bir akrabamız var. Bu çocuk 3 yaşına kadar anne ve babaanne baktı. Anne ve baba doktor, iş yoğunluğundan dolayı çocukla ilgilenemediler diye söylemiş dinleyicimiz. Efendim 3 yaşına kadar anne ve baba anne bakmış. Şimdi o ruhsal embriyo dönemindeki çocuk. Yani anneyle bağımlılık ilişkisi yaşayan çocuk. Anne karnından çıktığı halde henüz daha dünyaya gelmemiş diye kabul ettiğimiz çocuğun Anne yanından ayrılması her halükarda çocuğa zarar veriyor. Çocuğun ruh dünyasına zarar veriyor. Davranışlarda anormalliklere neden oluyor. Bu artık çok bilinmeyen bir şey değil. Ancak burada şu var. Çalışan anneler özellikle. Çalışmak zorundayım hocam. Yani tamam o defteri kapatalım isterseniz. Çocuğum zarar göreceğini biliyorum ama çalışmak zorundayım. Diyen annelere de tavsiyem şu ki çocuğu ilk önce ailenin içerisinden birilerine emanet etsinler. Yani anneanne bu konudaki en uygun isimdir babaanne bu konudaki en uygun isimdir ondan sonra da eğer anneanne veya babaanne yok ise dışarıya doğru teyze efendim hala gibi bayanlara doğru da açılabilir çocuk yani bakıcı en son gelecek bir ihtimal olması lazım çünkü bakıcı her ne kadar çok iyi niyetli çok bilgili de olmuş olsa bir anneanne kadar çocukla içli dışlı olamaz. Bir anneannenin verebileceği duygu şeyini veremez. Ha Kendisini zorlar, fiziksel olarak çocuğun bakımını üstlenir vesairesini yapar. Ama ruh temasında o bağlantıyı sağlayamaz. Ve çocuk eğer anneanne ile beraber veya babaanne ile beraber ise o çocukların davranış sapmaları, her arkealde olacak çünkü davranış bozukluğu, o çocukların davranış sapmaları, Bakıcı elinde bulunan çocukların davranış sapmalarından daha az. E, hatırlarsanız önceki programlarımızda şeyden bahsetmiştik. Bakıcı kadın sendromundan bahsetmiştik. Bu türlü çocuklar bakıcı ellerinde büyüyen çocuklarda aşağı yukarı hep aynı sendromlarla rastlanılıyor. Çocuk içe kapanık yahut da hırçın. Çocuk tatminsiz oluyor. Efendim Anneye çok defa tepkili oluyor çocuk. Anne ile karşılaştığında gidiyor, vuruyor, tekmeliyor vesaire yapıyor. Aslında istediği şey sevgi istiyorum ya yeter ne olur sevgi ver mesajıdır bu gibi davranış sapmalar hep ortak. Dolayısıyla dinleyicimize tavsiyem şu ki anneannenin yanında bulunmasında çocuğun fayda var. Eğer ise anca o zaman belki akrabalar da yoksa anca o zaman belki bakıcıya doğru dönüşebilir. Efendim reklam vaktimiz geldi. Reklamlardan sonra tekrar buluşmak üzere kısa bir ara verelim. Burç efendi çocuk deyip geçmeyin devam edecek. Burç efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Sorularınıza devam ediyorum. SMS ile göndermiş olduğunuz sorulara devam ediyorum. Efendim SMS ile soru göndermek isteyen dinleyicilerimiz için SMS ile nasıl soru göndereceklerini önce tarif edelim. Cep telefonlarınızın mesajhanesine giriyorsunuz. Orada önce burç yazıyorsunuz ki bize düşsün. Burç yazıp bir boşluk bırakıyorsunuz. Daha sonra mesajınızı yazdıktan sonra nereye gönderiyorsunuz? 3077'ye gönderiyorsunuz. Bu özel bir numara. Bu numaraya gönderdiğinizde mesaj olduğu gibi önümüze düşüyor ve biz de şu anda okuduğumuz sorular gibi sizin mesajınızı okuyoruz. Göndermeye başlayabilirsiniz, devam edebilirsiniz değerli dinleyiciler. Bugün yer veremeyeceğimiz yetişemeyen mesajlara da haftaya salı günü saat 11 ile 12 arasında cevaplandırmaya çalışacağız. Haftada iki gün oluyor biliyorsunuz çocuk deyip geçmeyin programı. Efendim dinleyicimizin sorusu şöyle kızım 5 yaşında bir şeyi başaramadığında çıldırıyor nasıl anlatmalıyım bazı şeylere uğraşarak başarabileceğini. Efendim 5 yaşındaki bir çocuk şimdi güzel bir özellikten bahsediyorsunuz yani çocuk bir şeyi başaramayınca sinirleniyor olması aslında onun o olaya ne kadar konsantre olduğunun bir işareti ve o konsantre olduğu şeyde sonuç alamadığı zaman da sinirleniyor. Ancak burada şu var, annenin dikkat etmesi lazım gelen şey şu, acaba çocuk bu konsantre olma işini sizden dolayı mı yapıyor? Yani sizden bir beklenti oluştuğu için mi yapıyor yoksa kendi... Ee, sevdiği için ve o işi başarmak istediği için mi? Eğer başarmak istediği için yapıyor ve ondan sonra başaramadığı için de sinirleniyor sonra tekrar gidiyor ise efendim bu çok şey değil doğru bir davranış yapması gerekli olan bir davranış buna engel olmamaya çalışın. ha Çocuğunuzun üzülmesi kısmı aslında birazcık trajik ona engel olabilirsiniz sadece, yoğunlaşmasına değil de ona engel olabilirsiniz. O takdirde de ne yapmanız lazım? Çocuğunuzla birlikte oturun, aynı aktiviteyi birlikte yapmaya çalışın. Yani benzer bir aktiviteyi siz yapın, benzer bir aktiviteyi o yapsın. Çocuğunuz burada, sorunu çocuğunuzun burada şu, çocuğunuzun problem çözme yeteneğini artırmanız lazım. Yani bir problemi çözemedi, bağır, çağır, ortalığı birbirine kat değil. Hayır, çözemediği zaman size bakacak, siz nasıl davranıyorsunuz? Ondan dolayı kendisinde de davranış geliştirecek. Ama bahsettiğiniz şey öyle de çok ama ne yapayım şimdi problem iyice bacayı sardı falan denilecek bir şey değil. Ve bu yaştaki çocuğa şey öğretilmez. E yani akıllı olarak işte kızım kızma sakın işte vesaire yapma denilmez. O çocuk birazcık daha sizi davranışlarınızı kontrol ederek kendisinde davranış geliştirecektir. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyene sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim. İki yaşında bir oğlum var demiş dinleyicimiz. Sorunumuz yemekle ilgili. Yemek yedirmeye çalıştığımızda kaçıyor. Ağlıyor. Aç olsa bile neler yapabiliriz? Yani şimdi gözümün önüne geliyor iki yaşındaki bir çocuk. Annesi kaşığı peşinde koşturuyor. Çocuk da kaçıyor evin içerisinde. Söylediğim gibi dünkü programı lütfen arşivlerden dinler misiniz? Yani embriyo, ruhsal embriyo dönemindeki çocuk bir çelik nüve gibidir. Onun üstüne baskı oluşturursanız, kaşığı uzatırsanız o kaçar. Yani kaçar çocuk. Yani o çocuğun aç olmasını beklemek lazım. Hiçbir insan yok ki açlığa tahammül edebilsin. Burada anne çok defa kendi açlığını veya çok defa şefkat ve muhabbetini sanki çocuğu böyle devamlı beslemesi, devamlı bir şeyler ağzından içeriye vermesi lazım ve büyütmesi lazım geldiği gibi yorumlayabiliyor. Halbuki hiçbir insan yok ki açlığa tahammül edebilsin. Çocuklar da öyle açlığa tahammül edemezler. Hadi bir aç kalsın da çocuklar siz baskı oluşturmadan ama. Hiç yemek vermeyin de çocuk ortalığı neye katıyor birbirine katıyor görün o zaman evet çocuk açlığa tahammül edemiyor o yüzden anne eğer baskıyı birazcık kaldırır ise yani çocuğa illa ye illa ye diye ısrar etmez ise ve önemli bir şey de ara öğünler vermez ise İki yaşındaki bir çocuğun örneğin işte arada bir ağzına bir şey koyuyorsunuz. Ağzına işte meyve koyuyorsunuz. Ağzına damak tadı olan bir şeyler koyuyorsunuz. Arkasından yemek yedirmek için de karşısına geçtiğinizde elinizde kaseyle kaşık uzatıyorsunuz. Çocuk kaçıyor, kaçar. Ara öğünleri kesmeniz lazım. Bırakın acıktığı zamanı hissetmeye çalışın. Yanınıza geldiğinde ancak o zaman yardım talebinin karşılığında siz ancak annelik yapmaya çalışın. İki yaşındaki bir çocuk... Öyle üstünde annelik saltanatıyla annelik yapılmaz. Gel senin karnını doyuracağım dediğiniz zaman o yumurcak evin içerisinde kaçar. Bu Efendi çocuk deyip geçmeyene sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 30.77'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim bir sonraki dinleyicimizin mesajı şöyle. Adem Bey ilkokul 4 ve 5. sınıf 2 kızım var. Tüm gün okuldalar. Akşam da 7'ye kadar etütte kalıyorlar. Eve geldikten sonra da 2-3 saat ödev yapıyorlar demiş mesaj yarım kalmış. Şimdi mesaj yarım kalsa sorusu çok kestiremiyorum ne olduğunu ama şimdi bu tablo bir çocuğa yaşatılacak tablo değil. İlkokul 4. sınıf ve 5. sınıfa giden iki kız çocuğu var. Tüm gün okuldalar yani muhtemelen saat 9 ile 5 arasında okuldalar. Akşam da 7'ye kadar etütte kalıyorlar Eve geldikten sonra da 2-3 saat ödev yapıyorlar. Kendinizi düşünün. Bırakın çocuğu hayal etmeyi. İşte çocuğun işte üniversiteyi kazanacağını, liseyi kazanacağını. Kendiniz sabah saat 9'da çıkıp 5'e kadar işte kalıyorsunuz. 5 ile 7 arasında patronunuz sizi mesaiye bırakıyor. Sonra da işten çıkarken kolunuzun altına, koltuğunuzun altına dosya veriyor. Diyor ki 3 saatte evde bunlarla çalışacaksın. Böylesi bir yaşantı yaşantı mıdır? Ha çocuğunuzdan güzel verim al alabilirsiniz. Patronunuz sizden güzel verim aldığı gibi. Böylesi bir işçim olmuş olsa ben oho o işçi mumla ararım yani. Beşe kadar mesai yapacak, e, çalışacak, beşten 7'ye kadar mesaiye kalacak, sonra da üç saat devde de benim işimi takip edecek. Ya, ama böylesi bir durumdaki çocuk, yani hele ki çocuk ruhuyla olan birisi. Olacak şey değil yani şimdi mesajın soru devamı çıkmamış onu çok kestiremiyorum ne demek istediğini ne soracağını dinleyicimizin. Ama sadece şu kadarını söyleyeyim ki bu çocuk bu tempoyla gider ise bu çocuğun ruh dünyası gelişmez. Vicdan hissi gelişmez. Bu çocuk robotik bir çocuk olur problemleri çok iyi çözen bir çocuk olur. Sizi kendisine devamlı alkışlattırır, başarılarıyla takdirini toplar. Siz takdir edersiniz onu, görürsünüz de başarıları. Ama çocuğunuz robotik bir çocuk olur. Çocuk olur sadece, evlat olamaz. Çocuğunuzun çocuk olduğunu unutmayın. Çocuk dışarıda oynadıkça çocuk olur. Çocuk arkadaşlarıyla beraber oldukça çocuk olur. Maalesef günümüzde çocuklar işte okullarda, yani garip bir uygulama okullar kendi başarı ve performanslarını artırabilmek için çocukların üstüne yüklendikçe yükleniyor efendim neden falanca kolej falanca okul bilmem ne okul e birinci sırada öğrenciler yetiştirdi yetiştirdi çocuğun ruhunu ne yaptı ondan kimsenin haberi yok İşte yapılan sınavda bilmem ne oldu e çocuğun ruhu ne oldu 5'e kadar ders 7'ye kadar etüt 2 saat 3 saatte de evde ders yaşanmamış bir çocukluk. Sonra geriye dönüp baktığında ben çocukluğumu hiç yaşamadım ki anne diye annesinin gözlerine bakan hırsla bakan bir çocuk yaşatmadın ki evet doktor oldum anneciğim tıp fakültesini kazandım ama içimde bir boşluk var anlatamıyorum İçimde bir şey eksik anneciğim anlatamıyorum doyamıyorum. Neye doyamıyorum mutlu olamıyorum niye olamıyorsun kızım işte bak tıp fakültesini bitirdin bilmem neyi bitirdin bak şu kadar da maaş alıyorsun doyamıyorum anne içimdeki o sevgi açlığı beni yiyor bitiriyor neden e, çocukluğumu yaşamadım ki bırakın çocuklar çocukluklarını yaşasınlar yani önüne koyduğunuz koca koca kalın kitapları çocuklar çözdükçe başarılı şekilde çözdükçe evet keyif alıyor olabilirsiniz. Ama itimat edin o çocuk keyif almıyor çocukluğunu yaşamadıkça. Ve ileride bu sözü duyacaksınız. Duyduğunuzda böyle başınızdan aşağı sular dökülmemesi için. Ben çocukluğumu yaşamadım ki anne. İstediklerini yaptım senin istediğin gibi yaşadım. Öğretmenin okulun istediği gibi yaşadım. Diyen bir çocukla karşılaşmak istemiyorsanız bırakın çocuğunuz çocukluğunu yaşasın. Muş Efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim sonraki soru hocam iyi yayınlar 10 yaşında oğlum var çok mutsuz okulunu istemiyor beni bu okuldan alın diyor arkadaşlarım oyun kurduğunda oynamıyor. Şimdi çocuk çok mutsuz beni bu okuldan kurtarın diyor ne yapayım diyor anne yani o başlangıçta bir öğretmen profili çizdim çocuğun saçlarını çekip yakasından tutup duvara atan. Duvarda sıkıştıran öğretmenden bahsettim. Öğretmen modelinden bahsettim. Böylesi bir öğretmenin öğretmen olamayacağından bahsettim. Şimdi bir anne de diyor ki çocuk okula gitmek istemiyor. Bir insan, bir çocuk cıvıl cıvıl çocukların kaynadığı bir ortama neden gitmek istemez? 10 yaşında. Yani tam böyle çocuklar ile koşa koşa oynayacak, köreb oynayacak, saklambaç oynayacak. Bahçe, okulun bahçesine çıktığında... ...deli tay gibi koşacak... ...arkadaşlarıyla arkadaş olmanın... ...ilk defa keyfini yaşayacağı bir yaş döneminde... ...diyor ki... ...ben okula gitmek istemiyorum... ...beni alın o okuldan diyor... İkisini yan yana getirin... ...değil mi aynı model... Aynı model. ...çocuk eğer sizden kaçıyorsa... ...okuldan kaçıyor ise... ...ne olur çocukta kabahat aramayın... ...hayır... ...o çocuğa kendimizi sevdiremediğimizden dolayı... ...kendimizden bir şeyler aramaya çalışalım... ...evet... Maalesef. Efendim bir sonraki dinleyicimizin sorusuna bakalım. Dinleyicimiz şöyle diyor İyi yayınlar sizi yeni dinlemeye başladım. Çok beğeniyorum soruları yaş grubuna göre mi cevaplıyorsunuz? Allah razı olsun demiş dinleyicimiz efendim yeni yeni katılanlar var bu halimize bu halkamıza diyelim ve teşvik ediyoruz da katıltırın şu halkamızın içerisine sizler gibi aynı hissiyatı paylaşacak insanları diyoruz. Dinleyicimiz çocukların yaş grubuna göre mi soruları cevaplıyorsunuz demiş ama yok öyle bir standartımız yok. O sırada annenin aklına hangi soru geliyor ise hangi yaş grubunda çocuğunu derdiyle dertlenmiş ise o soruyu gönderiyor. Biz de buradan elimizden geldiği kadar soruları cevaplandırmaya çalışıyoruz. Efendim siz de şu anda mesaj göndermek için nasıl yapacağım bu işi diye soruyorsanız SMS gönderebilirsiniz. Şu anda bana. O sorunuz önüme düşecek yahut da e-mail gönderebilirsiniz. E-mail için bize özel bir e-mail açıldı. Onu vereyim ben size. Çocuk deyip geçmeyin. Tabii Ç harfleri çıkmayacak. Çocuk deyip geçmeyin. Cocuk deyip geçmeyin gibi bir şey oluyor. Türkçe harfler olmayacak. Et harfi çocuk deyip geçmeyin. Et burcfm.com.tr ben bu şeyi çok bilmiyorum, beceremiyorum, internetimde yok diyorsanız cep telefonunuzla mesaj gönderebilirsiniz. Efendim, mesajınızın başına burç yazıp, bir boşluk bırakıp, sonra sorunuzu yazıp ama sorunuzu mümkün olduğu kadar kısa yazmaya çalışın. Uzun yazdığınız zaman önüme düşmüyor mesajlar. Yarım düşüyor daha doğrusu. Yazdığınız soruyu da hangi operatörü kullanıyorsanız kullanın. 3077'ye gönderdiğinizde önüme düşecek o mesaj. Efendim... Son mesajımızda e-mail olarak düştü önümüze. Dinleyicimiz şöyle diyor merhaba yayınınızı ilgiyle dinliyorum. 2000 doğumlu kızım var karakter olarak çok oturaklı Değerler. Ya öyle bir çocuk çocukluğunda oyun oynamadı. Çalışan bir anneyim kreş ortamında büyüdüğü halde arkadaşları oyun oynadı o onları izledi. Şimdi de öyle arkadaşlarını çok çocuksu buluyor. Kardeşi de var 6 yaşında. Ben çocuğuma nasıl davranayım, ergenlik dönemi çok sıkıntılı geçer mi tavsiyelerinizi bekliyorum. Efendim eğer çocuğun fıtrat olarak yapısı içe dönük ise yani utangaç ve mahcup ve çekingen ise fıtrat olarak o takdirde çocuğunuzu bozmayın. Yani çocuğumu ben sosyalleştireceğim diye çocuğunuzun sahip olduğu fıtratı bozmayın. Birçok anne baba bazen görüyorum kız çocukları genellikle utangaç olur. E güzel bir özellik utangaç olması. Yüzü kıpkırmızı olur. Niye kızarıklığını gidettiriyorsunuz ki? E gel amcan geldi, amcaların geldi. İşte evin içerisinde komşular var. E hoş geldin de git ellerini öp diye sürükleyerek çocuğu odaya çıkartıyorlar. Hadi git diye öp diye bir adamın önüne sürüyorlar. Adam veya kadın da elini uzatıyor. Hadi öp bakayım elimi diyor. E böyle olmaz. Çocuğun fıtratı neyi gerektiriyor ise o şekilde yaşaması lazım. Eğer çocuk ruhen hazır ise bir kalabalığın içerisine çıkmaya... O takdirde o çocuk zaten çıkacaktır. Siz öyle zorlamanıza gerek yok. Ha çocuk iç dünyasında derinleşmiş ve duygusal bir çocuk ise ki kız çocukları çoğunlukla böyle olur. O zaman fıtratını bozmayın çocuğun. Efendim Anadolu pedagojisi diye bahsettiğimiz pedagoji fıtrat üzerine çocuk terbiyesinden bahseder. Çocuğun fıtratını bozmadan yetiştirme. Önümüzdeki günlerde buna